Öyleyse şimdi sen çalışman lazım. Çalışman lazım ki neslini koruyasın. O insanlar ki çalışmayanların nesilleri hepsi helak oldular, kayboldular. Şu büyük osya okyanusta boğulup gittiler. Çünkü dünya öyle bir tehlikeli bataklıktır ki kişi eğer buna ailesini ve kendini korumasa mutlaka o insan bu okyanusta bu dalgalarda mutlaka boğulup gidecek. Bunun başka alternatifi yok. O yüzden... ...mecburdur dinine hizmet etmesi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'den... ...o insanlar korksun diyor Nisa 9'da... ...geride zayıf zürriyet bırakacaklarından korkun diyor. Onları güçsüz, zayıf bir durumda... ...hallerinde kalacaklarından korkunuz diyor. Yani dinlerinde zayıf olmaları... ...imanlarında zayıf olmasından... ...insan korkması lazım. Ve o yüzden ne yapacak? Allah'a karşı takvalı olacak... Ve aynı zamanda doğru söz sahibi olacak. Doğru söz sahibi kimdir? Allah'ın dinine davet eden insan doğru söz sahibidir. Kim doğru söz konuşuyorsa o Müslümandır ve Allah'ın dinine çağıran bir insanın işaretidir. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki ailenin helak olmasını istemiyorsan Allah'tan kork ve doğru söz sahibi ol. Doğru söz sahibi ne demektir? Yani Allah'ın dinine davet etmektir. Allah'ın kitabına Peygamber'in sünnetine, Allah'ın tevhidine insanları davet etmektir. Ve bu da nedir? Kişinin bir avantaj sağlamasıdır. Ve böylelikle neslinin İslam üzerine kalmasına, İslam'ın üzerine devam etmesine en büyük bir sebep oluşturur. Dördüncü veyahut da beşinci madde ise değerli kardeşim, Beşinci madde ise, Niçin İslam'a hizmet etmem lazım? Çünkü Müslümanlar çoğalması lazım. Müslümanlar çoğalırsa o zaman küfür, şirk, haramlar, günahlar azalmış olacak. Eğer bizler Müslümanlar çalışmasak küfür güçlü oluyor. Şirk daha çok yayılacak, günahlar daha çok yayılacak, felaketler daha büyük olacak. Ve o felaketlerin önüne durmak ondan sonra imkansız oluyor. İşte günümüzde görüyoruz. İmkansız oluyor. Önümüzde adam günah işliyor, zina işliyor, içki içiyor ve elimizde hiçbir çare yok. Teslim olmuşsun, hiçbir hale gelemiyorsun. O yüzden ne yapmamız lazım? İslam için çalışmamız lazım ki Müslümanların sayısı artsın. Allah'a kulluk eden insanların sayısı artsın ki küfür azalsın. Küfür azaldıkça Müslümanlara karşı zulmü de azalır, haksızlıkları da azalır ve tehditleri de azalır. Ama onlar ne kadar güçlü olduğu zaman İslam tehdit altındadır, Müslümanlar tehdit altındadır ve Müslümanlar üzerindeki baskıları ne oluyor? Artıyor ve çoğalıyor ve insanların bu yüzden dinde gevşek ve zayıf olmasına sebep oluyor. Bu duruma düşmememiz için maalesef düşmüş üstünde ama bunu tekrar ihya edebilmemiz için ne yapmamız lazım? Dinimizi dinimizi tam bir manada öğrenerekten hizmet edeceğiz ki Müslümanların sayısı artsın ve böylelikle küfür azalsın. Evet bunu anladıktan sonra sebeplerini şu soruyu şimdi kendine sor. Şu soruyu şimdi kendine sor. Benim bu dinde eserim var mı yok mu diye kendine sor. Bu hayatında benim bu İslam dinine ne bir katkım oldu diye kendine sor. Bunu herkes kendine sorması lazım. İlmin var mı? Var diyorsan bu ilmin faydasını ne zaman insanlar gördü? Senin dışında kim bu ilimden faydalanıyor? Sen dahi bu filmden, ilimden ne kadar faydalandın kendine sorman lazım. İlmin var diyorsan bu ilminden ne kadar faydalanıyorsun? Ne kadar bu ilmin insanlara fayda verdi diye kendine sorman lazım arkadaşlar. İki, yıllardır namaz kılıyorsun diyorsun. Bu namazın sana ne kadar fayda getirdi? Bunu sorman lazım. Eğer bu namazın sana hala kötü alışkanlıklar yaptırıyorsa, o zaman bu namazın tesiri nerede kaldı? Hala annene babana karşı isyanda bulunuyorsan, hala kötülük yapıyorsan, hala Allah'a karşı namaz kıldığın halde, günah işliyorsan, isyanlar yapıyorsan, o zaman bu namazın eseri nerede kaldı? Tesiri nerede kaldı? Bunun faydası nerededir? Oruç tutuyorsun. Bu orucun faydası nerede kaldı? Eğer sen bu orucdan faydalanamıyorsan kendin dahi bunu hissedemiyorsan o zaman bu nasıl bir ibadet? Bu nasıl bir kulluk ki Allah Azze ve Celle? Kendin yapmış olduklarından istifade edemiyorsun. Eğer bir insan Allah'a yapmış olduğu kulluktan istifade edemiyorsa, kendini daha iyi insan yapamıyorsa o zaman senin bu yapmış olduklarından ne fayda görüyorsun? O yüzden bunu kişi kendine sorması lazım. Benim Hayatımdaki amellerim benim hayatıma ne kadar tesir ediyor, ne kadar etkiliyor bunu bilmemiz lazım. Görüyoruz bayramlarda milyonlarca insan camileri dolduruyor. Cuma namazlarında milyonlarca insan camiyi dolduruyor. Ancak bu camilerdeki nasihatler bizleri ne kadar etkiliyor. Bir hatip cuma namazlarında, her cuma namazda Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz diye dermiş bir gün bir cemaatten birisi ya hocam her cumada Allah'tan korkunuz diyoruz. bir seferde başka bir nasihat ver diye başka bir nasihat ver diyerekten hocaya deyince hoca ne cevap verir biliyor musun ne zaman ki bu nasihatımı Allah'tan korkunuz nasihatımı sizde bir etki yaptığını gördüğüm zaman yeni bir nasihata geçeceğim ama bunu görmediğim müddetçe bu sözden başka bir yere geçemiyoruz ki o yüzden Allah'tan korkalım ve bunu gerçekten içtenlikle yaşamaya çalışalım. Allah'tan korkalım, falandan filandan korkmayalım. Efendim Allah Azze ve Celle en güçlüdür ve dönüş Allah Azze ve Celle'ye'dir. Bu kulluğumuzu Allah için yapıyoruz ve ondan sevabını bekleyeceğiz. Ve insanlar övsünler diye veyahut da gösteriş için bunu asla yapmamamız lazım. O yüzden değerli kardeşim o kadar... Kişi var okuyor, okuyor, okuyor, ezberler yapıyor ama bir bakıyorsun annesine karşı davranışı çok kötü, komşusuna karşı çok kötü, toplumun içindeki davranışları çok kötü olarak görüyoruz. O zaman ona diyorsun ki Sen bu kadar okuman sana ne fayda verdi, bu kadar ezberin sana ne fayda getirdi diye kişi bunu kendisine soru sorması lazım. O yüzden insan basit bir iş de yapsa bunu hafife almamazsa din adına kişi bir e, meşhur alim olması gerekmiyor. Meşhur bir davetçi olmasına gerekmiyor. Din için üzerindeki sorumluluğu hissetsin ve ona yönelik bir çalışmada bulunsun. Bu ona mutlaka büyük bir katkı ve sevap getirecektir. Yani mesleğindesin mesela, iş yerindesin. O iş yerinde şu soruyu soracaksın. İş yerimde e, İslam'a nasıl hizmet edebilirim? Çarşıya çıktığında şu soruyu soracaksın. Çarşıda olduğun müddetçe Dinime nasıl hizmet edebilirim? Evde oturduğum müddetçe evim halkına İslam için nasıl hizmet edebilirim? Efendim topluma geldin bu toplumun içinde İslam'a nasıl hizmet edebilirim? Aklında hep bu soru olması lazım. Bu gaye olması lazım. Bir örnek vereceğim. Arabistan'dan bizim arkadaş anlatıyor. Bir Suudili kardeşimiz. Hastanede çalışıyor. Hastanenin resepsiyonunda çalışıyor. Ve buraya resepsiyonunda ee, gelen hastaları taksim ediyor Doktorlara gönderiyor Diyor ki gelen hastalar Erkek hastaysa Onu erkek doktorlara gönderiyorum Kadın doktor Kadın hasta geldi mi Kadın doktora gönderiyorum Halbuki öyle bir şart yok Öyle bir düzenleme yok orada Hastayı istediğin yere taksim edebilir Ama adam kendine şu soruyu sormuş Ben bu vazifede Dinime nasıl avantaj sağlayabilirim Hizmet edebilirim diyerekten ne yapıyor? Basit bir davranış. O basit davranışla belki büyük bir fitnenin önünü engelliyor. Yani erkek hastanın kadın doktorla aşk, aşka düşmesine, fitneye düşmesini ne yapıyor? Engellemeye çalışıyor. Diğer türlü de hasta kadın geldiği zaman tedaviye gelen kadına da erkek doktora göndermiyor ki aralarında bir fitne olmaması için şeytan aralarına girmemesi için. Bu çok önemli bir davranıştır. O yüzden diyor ki bazen oluyor çok kalabalık insanlar geliyor, bir sürü hastalar geliyor. E bu sefer bakıyor mesela erkek hastalar geliyor, e doktor meşgul, kadın doktor boş. Bu sefer ne yapıyorum diyor? Yaşlı erkekleri, yaşlı erkekleri kadın doktora gönderiyorum. Yaşlı kadın geldi mi Onları erkeğe gönderiyorum. Yani her zaman dinime nasıl hizmet edebilirim diye düşüncesini insan yaptığı zaman Allah Azze ve Celle ona mutlaka bir kapı açıyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona mutlaka bir çıkış kapısı verecektir. Ve bu konuda insan düşündüğü zaman, çalışma yaptığı zaman ya ben taksiciyim. Taksiciysen dinime nasıl hizmet edebilirim? Ben manavım. Dinime nasıl hizmet edebilirim? Ben kasavım. Dinime nasıl hizmet edebilirim? Ben fabrika işçisiyim. Dinime nasıl hizmet ederim diyerekten bunu illa hep konuşacaksın, tartışacaksın değil. Bazı kardeşlerimiz ...dine hizmetin sadece tartışmak olduğunu... ...onlara işte anlattım, söyledim, kabul ettim... ...değil kardeşim... ...bir davranışla, onun haberi olmadan... ...sen dinine hizmet edeceksin... ...o bunun farkına dahi varmıyor... ...ve böylelikle... ...bir İslami ortam oluşturuyorsun... ...ve helal bir ortam oluşturuyorsun... ...ve böylelikle Allah'ın katında hem sevap alıyorsun... ...hem de... ...kendinin fitneye düşmesine... ...zürriyetinin, etrafın tehlikeye düşmesini de... ...ne yapıyorsun, önlemiş oluyorsun... Bunu insan düşünerekten hizmet ederse, çaba gösterirse inan edin çok şeyler olacak, çok farklı şeyler olacak. Mesela gazetelerde, gazetelerin köşelerinde okuyucu, okuyucular bölümü vardır. Yani okuyucu gazeteye mektup yazar, onu da gazete ne yapar? Gazetesinde ilan eder yani basar ve insanlar okur. Bizim bir arkadaş var diyor ki 20 defa aynı gazeteye, yerel gazeteye her zaman Ramazan olsun, Kurban Bayramı olsun. Efendim dini günler olsun. Mesela Kadir Gecesi gibi veyahut da Aşure günü gibi oruç pazartesi, perşembe günü olsun. Durmadan yazı yazıp aynı gazeteye gönderdim diyorum. 20. keste hiç yayınlamadılar. 20. 1. keste 21. kezinde yayınladılar diyor. Belki onu okuyan ondan sonra belki hidayet bulur, okuyor. Kısaca anlatıyor. Bugün Müslümanların kurban bayramı, kurban bayramı şu yapılır. İşte bugün bizim için Ramazan, bugün işte Ramazan bayramı, bugün Kadir gecesi olacak. Bu böyledir. Anlataraktan nedir? İnsanlara dinde hizmet ediyorsun. Yani o kadar hizmet kapısı geniş ki, dine hizmet kapısı o kadar geniş ki aklınız durur. Mesela bizler şu DVD'yi bastık. Şu DVD'yi Almanya'da arkadaşlar posta kutularına atıyorlar. Almancası da var. Pierre Fogel arkadaşımızın, diğer hatiplerin Almanya'da var. Bunu biz mesela 50 kuruşa almışız. 50 kuruşa bastırıyoruz. Bunun bir tanesini. Bu DVD'yi Almanya'da posta kutularına atıyoruz. Sonra bir Alman posta kutusundan çıkartıyor. Bakıyor DVD. Evine getirip masasına koyuyor. Komşusu geliyor. Dinleyin arkadaşlar. Komşusu geliyor. Ve evinde onu ziyaret ederken masasında DVD görüyor. Bu ne? Ya diyor birisi benim posta kutuma atmış. Ya ilginç bir şeydir. Bir bakabilir miyim diyor. ...alıyor ve Müslüman oluyor arkadaşlar. Böyle yüzlerce örnekler var. Geçenlerde bir salonda... ...sohbet ederken... ...bir Alman geldi Müslüman oldu. Sordu işte... ...nereden bizi buldu, nasıl oldu? Diyor ki işte siz posta ...DVD atmıştınız. Nerede oturuyorsun? Adam caddesini söyledi. Salonda da bir bacı vardı. Meğerse o atmış. Ağladı, ağlamaya başladık bacı. Sonra geldi bize dedi ki... ...bendim diyor o atan... Yani sen bir 50 sent, 50 centlik bir iş yapıyorsun. Alıp posta kutusuna atıyorsun. Ama Allah Azze ve Celle o ihlaslı çalışmanı samimiyetini öyle bir şeye çeviriyor ki kıyamete kadar belki amel defterinin çalışmasına, sevap almana sebep olacaktır. O yüzden İslam için hizmetinde hiçbir şey küçümsemeyeceksin. Önemli olan bu soruyu durmadan kendine soracaksın. Ben bugün İslam'a ne türlü bir hizmette bulundum, ne kadar İslam için çalışıyorum diyerekten kendine davet yolları bulacaksın. Ve binin üstünde davet yolu var. Bir alim kitap yazıyor. Diyor ki binden fazla davet yolu var. Evde davet çeşitleri, sokakta davet çeşitleri, efendim fabrikada davet çeşitleri, efendim otimiz durağında beklerken davet çeşitleri. Yani bizler bu dakikaları günlerimizi İslam'a hizmet için canlandırmıyoruz, çekiniz, utanıyoruz. Ya utanacak ne var? Küfür Batılını, kötülüklerini yaymada utanmıyor. Senin evine kadar girmiş, 24 saat senin evinden yayın yapıyor ve sana yanlışını davet ediyor, o çekinmiyor. Sende Kur'an, sende doğruluklar, güzellikler, hak olduğu halde utanıyorsun, çekiniyorsun, subhanallah. Ya şeytan utanmıyor. Şeytan ki habis ve harama çağırıyor, cehenneme çağırıyor, o davetinde utanmadan, sıkılmadan çağırabiliyor, çıplaklığa, fesatçılığa, düşmanlığa çağırabiliyorsa, ya sen güzelliklere çağırmaktan nasıl utanırsın? Nasıl çekinirsin? O zaman senin kalbinde Allah yok mu? Allah'tan korkmuyor musun? Allah sevgisi yok mu? Bu bunun işaretidir. O yüzden insan dinini anlatmada, dinini yaşamada, dinini tebliğ etmede, dinine hizmette asla utanmaması lazım, çekinmemesi lazım. Avrupalılar, Avrupalılar Özel olarak Hristiyan okulları var, misyoner okulları var. O okullarda bir dil öğrenmek mecburiyetindedir. O dili öğrendikten sonra geliyorlar, geliyorlar ve dünyanın farklı bölgesine giderekten o insanların kendi dilinde davet yapıyorlar. Sırf Kuzey Irak'ta bugün, sırf Kuzey Irak'ta bugün 25 bin tane misyoner var. Hepsi Kürtçe öğrenmiş, Kürtçe'nin farklı lehçelerini öğrenmişler, Türkmenceyi öğrenmişler. Efendim Arapçayı öğrenmişler, İrakleşçesiyle Arapçayı konuşuyorlar ve dinlerini yayıyorlar. Terör olduğu halde, bombalar olduğu halde, savaş bölgesi olduğu halde adamlar bundan tereddüt etmeden dinleri için, şeytanlık için, cehennem için çalışmaktadırlar. Ve bunda da adam bir de karşılaşmış olduğu sıkıntılara, problemlere de ne yapmıyor, şikayette bulunmuyor. İtiraz etmiyor, kabul ediyor. Endonezya'da sadece Endonezya'da 60 bin tane misyoner var. Yani 60 bin tane Avrupalı, Amerikalı Endonezya farklı lehçe dilleriyle, adal dilleriyle gidiyorlar, o dili öğreniyor. Sonra o ülkeye giderekten davet yapıyor. Bangladeş'te hakeza. Bangladeş'te 1972'de Hristiyan sayısı 500 kişidi. Bangladeş'te Hristiyanların sayısı 500. 2010 yılında Hristiyan sayısı 4,5 milyon. 4,5 milyon arkadaşlar. Bugün İstanbul'da hapishanelere her hafta misyonerler kitaplar gönderir, ücretsiz kitaplar dağıtır. İstanbul hapishanesinden bir adam Hristiyan oldu ve onun kızı bizi aradı. Onunla irtibata girdik ve adam şu anda Hristiyan olana polis af çıkarmış, Alman konsolosluğu yardım etti ve böylelikle adam şu anda Türkiye'de Hristiyanlığı yaymak için Başta ailesine tehditler oluşturuyor İşte Hristiyan olursanız size para Maddi destek vereceğim Olmazsanız aç kalırsınız diye çocuklarını korkuttu Ve en büyük oğlu şu anda Hristiyan oldu Ve 17 yaşındaki Kızı beni aradı Hocam yardım edin nasıl yapacağız diye Bizlere böyle haberler geliyor Bunlar bir örnek bu Bunun gibi milyonlarca örnek var İşte televizyonlar gösteriyor Diyarbakır'ın bir köyünde komple bir köy Hristiyan dinine geçebiliyor Demek ki kim davet ederse İnsanlar o kadar boş insan ki aklını çalıştırmadığından dolayı, fıtratını bozduğundan dolayı, Kur'an-ı Kur Kerim'den habersiz olduğundan dolayı böyle yanlış davetlere icabet etmesi çok kolay oluyor. Halbuki bizler o Hristiyanlarla tartıştığımızda, papazlarla tartıştığımızda inan edin adamlar kaçıyorlar, bize konuşamıyorlar. Çünkü getirmiş oldukları sözlerin saçmalık olduğunu bozulmuş olduğunu, Allah'ın kelamı olmadığını bildikleri halde, bunu zorla insanlara batılda mücadele etmek için uğraşırken, bizim Müslümanlar diliyle hizmet etmekte utanıyorlar, çekiniyorlar. Allah için size soruyorum, aranızdan kim, içinizden kim bir Müslümanı bana göstersin, desin ki ben bir Müslüman tanıyorum, o bir yabancı dil öğrendi, öğrenme sebebi de, ...o dili öğrenip o ülkeye gidip İslam'a insanları davet için çalışıyor desin diye bana bir tane Müslüman gösterin. Ben tanımıyorum daha rast gelmedi bana. O kadar dünyayı dolaşmışım. Daha ben bir tane Müslüman'la buluşmadım Avrupa'da olsun başka bir yerde olsun desin ki... ...abi ben şu dili öğrendim Fransızcayı öğrendim çünkü Fransızlara davet yapmak için Afrika'nca öğrendim. Afrika halkına davet yapayım diye. E ondan sonra diyoruz Afrika Hristiyan oluyor... Efendim Müslümanlar Hristiyan oluyor. Tabii olacak. Kim çalışırsa o hasadı toplayacak, o ürünü toplayacak, o meyvesini toplayacak. Kim de çalışmazsa, bütün sene yatarsa aç kalacak, tek kalacak ve bir gün kuruyup kaybolacak. O yüzden değerli kardeşlerim bu soruyu kendine sorman lazım. Ben gerçekten bu davet için, bu dine hizmet için gereken çabayı, yorgunluğu Zahmete katlanıyor mu? Katlanmıyor mu? Ya eyyuhel muddessir. Kom feendir diyor Allah Azze ve Celle. Ey diyor yatan bürünen, halk ve insanları uyar. Bu Allah'ın bir emiridir. Bu sadece peygamberimize bir emir değildir. Aynı zamanda bütün onun ümmeti olan Müslümanlara da emirdir. Yani davet her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Ve bunu yerine getirmesi lazımdır. Nasıl namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa bu konuda da Dinine çaba göstermesi lazım. Halk ve insanları uyar. Bu uyarıyı gerçekten yapıyor muyuz? Bu dine bu hizmeti yapıyor muyuz? Kişi sorması lazım. Eğer herkes bu düşünce olsun inan edin dünya çok farklı olacak. İnan edin çevreniz çok farklı bir dün olacak. Çünkü bu insanlar hepsi demeyin ya Türkiye zordur işte bunlar sert kafa falan değil. Herkese Allah bir can vermiş. Herkese bir akıl vermiş. Her insan etten kandan oluşmaktadır. Türk milleti Türkiye'de yaşayan insanlar taştan efendim demirden yaratılmamıştır. Onlar da aynıdır. O yüzden önemli olan bizim uslubumuz, bizim davet şeklimiz. Ama biz insanlara nefreti öğretirsek, düşmanlığı öğretirsek, fitneyle meşgul olursak, dedikodularla uğraşırsak tabii ki bu dinin hizmetine vaktimiz kalmayacak. Tabii ki çocuklarımız dahi bizden dini almak istemeyecekler. Çocuklarımız dahi bizim yaşantımızı öğret edecekler. Çünkü bizden İslam'ın güzelliklerini görmüyorlar. İslam'ın güzelliklerinin avantajlarını onlara hissettiremediğimizden dolayı bunu anlayamıyorlar. Ama bir sanatçı ama bir televizyon kendi yaşantısının güzelliklerini onlara hissettirebiliyor. O yüzden insanlar da o hissettikleri güzel zannettikleri harama kolay kolay düşebiliyorlar. O yüzden değerli kardeşim bu ayetin neredesindesin? Ne zaman insanları uyardın? Ne zaman insanlara hizmette bulundun? Bunu sormamız lazım. O yüzden bu soruyu tekrar soruyoruz ve diyoruz ki İslam'a İslam nasıl hizmet edebilirim? Diyoruz ki bir, eğer niyetin sahih olursa, dürüst amacın olursa, doğru niyetli ihlasın olursa o zaman bu soruyu kendine sorursun. O yüzden değerli kardeşim Allah Azze ve Celle seni bereketli kılmasını istiyorsan, faydalı olmanı istiyorsan bu dine o zaman ihlasını düzelt. İhlasına bir bak bakalım ve o ihlasını eğer düzeltirsen Allah Azze ve Celle senin günahlarını sileceğine, bağışlayacağına vaat ediyor. Tirmizi hadisinde geçtiği gibi kişinin diyor ona sicillatı getirildiği zaman, 99 sayfa getirilecek. Her sayfa ufuğa kadar uzun olacak. Öyle bir kağıt ki o kadar bir günah yapmış ki ufukları kaplıyor. 99 tane yaprak her biri ufukları kapatacak kadar. Ve hep günahlar var, isyanlar var. Ve bir de sağ tarafında diyor onun şu el büyüklüğünde bir kart var. Büyüklüğü, kağıdın büyüklüğü bu el kadar diyor. Ve orada da onun ihlası var. La ilahe illallahı var. Ve onu teraziye koyulduğunda o kart diyor, o 99 sicillattan ağır geleceğini ve böylelikle Allah Azze ve Celle onun günahını sileceğini ve onu cennetine bırakacağını bildirmektedir. O yüzden bu dine hizmet et. Bu dine hizmet et, niyetini düzelt ve Allah Azze ve Celle ihlaslı ol ki o zaman bunu anlarsın. Ve o yüzden yine değerli kardeşim, neye dikkat etmemiz gerekir dersen ikincisi olarak, mutlaka sulukuru davranışlarını düzeltmen lazım. Eğer bu dile hizmet etmek isteyen insan, peygamberin ahlakiyle ahlaklanması lazım. Karakterini peygamber aleyhissalatü vesselamın karakterine benzetmesi lazım. Davranışlarını ne yapması lazım? Onun davranışlarına benzetmesi lazım. Çünkü aleyhissalatü vesselam bizim için davette bir örnektir. Onun yapmış olduğu şekilde yaparsak, ...o zaman davetimiz başarılı olacak... ...Allah bereketli kılacak... ...o davete başlamadan önce... ...el emindi, es -sadıktı. ...yani doğru söz söyleyip ...koynuşan, asla ihanet etmeyen... ...dürüst insan olduğu insanlar tarafından... ...biliniyordu... ...yalan söylemez diye biliniyordu... ...bu vasıfları taşırsanız... ...emin bir insan olduğunuzu, kimse kötülük... ...kastınız olmadığı insanlar... ...tarafında yaygın olursa... ...o zaman davetinizin de samimi olduğu dürüst bir davet olduğunu insanlar anlayacak. Öyleyse insanlara konuşmadan önce önce amelimiz konuşması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Sadece bizler konuşuyoruz ama amellerimiz zıttını konuşuyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Öyleyse ne yapacağız? Önce insanlara davete başlarken bırak senin da e, amellerin konuşsun. Cömert olmaya çalış, ikram sahibi ol, güler yüzlü ol. Güler yüzlü ol. Öfkeli olma, ağzından çıkan kelimeleri tart, ölç, öyle konuş diye düşünürseniz o zaman değerli kardeşlerim bu olacaktır. Yine baktığımız zaman e, bu daveti nasıl yapmamız gerekir dediğiniz zaman davetin yolu helal yoldan olması lazım. Yani helal yoldan derken onun... Davet yaparken meşru olan yolları kullanmamıza yani ben İslam'a hizmet ediyorum demek değildir. Şimdi bir sanatçı getireceğim, işte kadın oynataraktan insanlara davet yapıyorum demek caiz değildir. Davette meşru yoldan yapmamız gerekir, yani helal yoldan olması lazım. Ama bugün maalesef davet meydanında olanlara bakıyoruz, faize bulaşmış, haramlara bulaşmış. Allah Azze ve Celle Dinle davet ederken müzikle Gitarla, sazla, dabrukayla davet etmektedir. Biz diyoruz ki bu Allah'a hizmet değildir. Bu davranış Allah Azze ve Celle'ye çağırmak değildir. Allah'ın dilini ısınttırmak da değildir. Bu sadece insanların yanlış bir yolla haramla düşürmenin bir yoludur, aldatmacasıdır. O yüzden buna bakmamız lazım. Bu konuda davetimizi meşhur yapmamız için helal yoldan olması lazım. Bu da peygamberin hayatını iyi öğrenmemiz lazım fıkhı dava dediğimiz davetin fıkhını iyi bilmemiz lazım. Dört, günde futbola, hobilerine, alışkanlıklarına harcamış olduğun vaktinin o kadarını İslam'a harcaman lazım. Yani ben dinime nasıl hizmet edebilirim diyorsan, diyoruz ki hangi alışkanlığın var? Dünyevi işlerden en çok neyi seviyorsun? İşte futbol oynamayı. O zaman o kadar da dinine hizmet etmen lazım o yüzden değerli kardeşim bizim aramızda ancak eğer bu da 5. madde tembellik varsa efendim ümitsizlik varsa zaten bu topluluk değişmez zaten bunlar hepsi sapık derseniz zaten bunlar işte hepsi sofi derseniz o zaman asla davete hizmet etmezsiniz öyleyse kişi ne cahil olacak 2. ümitsiz olmayacak 3. umutlu olacak Dört, insanlara hizmet etmeyi sevecek. Dine hizmet etmeyi sevecek ve sevmemezlik yapmayacak. Bu olursa o zaman dininize hizmette de başarılı olacaksınız. O yüzden kişinin cesaretli olması lazım. Davete kim hizmet edeceğim diyorsa, İslam'a hizmet edeceğim diyorsa davette cesaret gerekir. Korkaklık yeri yoktur. Polis gelsin, devlet gelsin, kim gelirse gelsin. Cesaretli ol. Ben kanun dışı bir şey yapmadım. Ben Müslüman'ım inancımı yaşıyorum ve inancımı yaşarken de hiç kimseye ne kötülük yapmışım ne de zarar vermişim. O yüzden senin burada bana böyle gelmen beni korkutamaz, benim davetimden beni durdurtamaz. Benim amacım İslam dilini her yere yaymaktır. Bu benim gayemdir. Bunu bana insanlık hakkımdır, Avrupa'nın vermiş olduğu haktır ve başta Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu haktır. Öyleyse kimse beni buradan durduramaz. Bazı kardeşlere ben bu dvd'leri veriyorum. Diyorum kardeş al bunları dağıt posta kutusuna. Hocam diyor aman bana verme ben dağıtamam. Korkuyorum. Şu derneğe çağırıyorsun. Diyor yok ben o derneğe gelmem. Ya bu dernek kardeşim. Belediyeden izin almış. Savcılıktan müsaademiz var. Resmiz, illegal değiliz. Olsun diyor. Oraya gelirsen fişlenirim diyor. Müslümanlar korkuyor. Misyonerler fişlenmişler hapislere giriyorlar, dayak yiyorlar Müslüman polislerden, dayak yedikleri halde, hatta bazen diyor işte kayda yakalamış, kellelerini kesmiş televizyonlarında görüyorsunuz ama gene adam cesaretinden geri kalmıyor. Biz cenneti istiyoruz, Kur'an-ı Kerim ve hak olduğuna inanıyoruz Allah bizimle olduğuna inandığımız halde şu derslere gelmekten dahi korkuyoruz ve gidenlere de bir de engel oluyoruz. Gitmek isteyenlere de bir de engel oluyoruz bu da gösteriyor ki İslam'a hizmet etmek isteyen insan asla korkak olamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin rivayetinde dediği gibi içimizde en cesaretli oydu. Bazen düşmanın o kadar şiddetli olduğunda bizler peygamberin arkasında dururduk. Aleyhissalatü vesselam düşmana en yakın ve en ön safta dururmuş. Hani onun ümmeti? Nerede bu cesaret? Ve biz bu cesareti meydanlarda istemiyoruz. Ya dinine hizmet etmekte. Güzel kelime söylerken Korkmadan, çekinmeden hakkı anlatmada bunu yaşayacaksın arkadaş. Bundan neden korkuyorsun? Seni bundan korkutan kimdir? Allah Azze ve Celle'den yoksa daha güçlü birisi mi var? Buna mı inanıyorsun? Eğer öyle değilse öyleyse seni korkutan nedir? İşte beni işten atarlar. Rızkı veren Allah'tır. İşte bana eziyet yaparlar. Mükafatını Allah verecek. Bu inanç sende olursa bu teslimiyet olursa o zaman inan edin bu dine vermiş olduğunuz hizmet çok farklı olacak. Ben bundan iki hafta önce Bosta'da seminerimiz vardı. Orada Alman kardeşleri beraber götürdük. Sekiz şehirde her gün salonlarda büyük salonlarda sohbetler verdik. Bütün Sırplar ayaklandı. Biz orada ilan verdik. Biz dedik Bosta'da yaşayan bütün insanların Müslüman olmasını arzuluyoruz ve bu konuda hizmet edeceğiz. Sırp kilisesi ayaklandı. Büyük elçiler ayaklandı. Durdurun Ebu Enesi diyerekten bir sürü medya yazılar yazmaya başladı. Televizyonlar geldi. Ya dedi bu ülke zaten Müslüman. İşte yüzde zaten boşnak. Daha ne istiyorsunuz deyince e daha yüzde diğer si Müslüman değil. Biz onun için çalışıyoruz. Kalan yüzde de İslam'a girmelerini huzura ulaşmalarını çünkü onlara karşı biz bir sevgimiz var. Biz onları kışkırtmak için bunu yapmıyoruz ki. Onların ebedi hayatlarının kurtarılması için biz buradayız. Ne onların malını istiyoruz. Ne onların canına kastımız var. Ne onların bir şeyini almak istiyoruz, topraklarını almaya geldik, sadece onlara bizdeki güzellikleri, bizdeki güzellikleri onlarla paylaşmak istiyoruz dediğiniz zaman inan edin. En